Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neudhu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudille ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا Allah. الله ve الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ve kalallahu taala fi ayetin okhra vallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi'rrizq sadakallahu'l azim ve kalallahu taala fi ayetin okhra ve men yettekillah yec'al lahu ve yarzuquhu min haysin la yahtesib ve men yatavekkala ala llahi fahuwa hasbuh sadakallahu'l okumuş olduğum ayet-i keremelerde cenabı hak mail olarak şöyle buyurur. İlk önce e, Hud suresi 16, e, 6. ayet okumuştum. Mal olarak yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah üzerine olmasın. Yani bütün e, yaratıkların rızkı Allah'a aittir. İkinci okuduğum Nakil suresi 71. ayette Allah rızıkta kiminize kiminize üstün kıldı e, buyurur e, son okuduğum e, Talak suresi 3 ve 4. ayetlerde ise Allah'tan hakkıyla korkan takva sahibi olanlara Allah çıkış yolları verir ve ummadıkları yerden onları rızıklandırır e, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter buyruluyor. Sevgili kardeşler, bugün sizlere e, rızık konusunu biraz e, deşmek, değerlendirmek istiyorum. Rızık, faydalanılması için Rabbimiz tarafından e, bağışlanan pay, hisse, nasip, gıda e, ve kendisiyle faydalanılan şey anlamlarına gelir. Dolayısıyla, Faydalanma esastır rızık açısından faydalanılmayan sadece duran bankalardaki paralar yastık altındaki altınlar fabrikalar yüksek yüksek binalar yatırımlar daha büyük yatırımlar için yapılan projeler efendim kendisiyle faydalanılmayan bilgiler ilimler rızık değildir. Kişiye yüktür, vebalini artıracak hususlardır. E, hesabı sorulacak durumlar dünyada da mümkün başının belası olacak, sıkıntılarıyla kendisini huzursuz edecek e, biriktirilen hususlardır. Ve e, bunun yanında e, zannedildiğinin çoğunluk tarafından bilindiğinin aksine rızık sadece yenilip içilen maddi para cinsinden değerler değildir esas rızık manevi olanlardır marifetullah, hikmet, ilim takva, ibadetler gibi kişinin istifade ettiği, Allah'a yaklaştığı ve kendisinde önemli nimet olarak gözüken hususlardır Bildiğimiz gibi rızıklar Allah'ın takdiriyle tespit edilmiş olan belli olan hususlardır ve sahip olduğumuz malların, paraların ne kadarını yiyebiliyorsak, ne kadarından istifade edebiliyorsak o kadar rızıklanıyoruz demektir. Yani kişinin sahip olduğu malı kazancı ayrı bir şeydir, rızkı ayrı bir şeydir. İkisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. E, nice insan vardır ki e, toplum içinde zenginlerden sayılır ama onun rızkı bir fakirin rızkı kadar bile değildir. Yani nice fakir insan, nice zengin sayılanlardan rızık yönüyle çok daha fazla istifade edebilir. Nice zenginler vardır ki borç harç içerisinde veya parayı biriktirerek, onu kullanma zelkine sahip olmadan, e, hatta nice sıkıntılarla hayatını geçirir ama sadece zengin sayılır. Halbuki zenginlik ihtiyacı olmayan e, özellikle alakalıdır. Kur'an, siz hepiniz fakirsiniz, Allah'tır zengin olan diyor. Zengin, ihtiyacı olmayan demektir ki, para sahibi olan nice kimselerin paraya inanın bizden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Evet, dünyada bile kişiye ciddi manada fayda sağlamayan, nice sıkıntılar getiren para ve mal cinsinden hususlara rızık diye bakmamak gerekiyor. Kapitalizm her şeyin her yolun mubah olduğu bir sömürü tüketim toplumu e, oluşturdu. Yalanlara hileye, reklama, kandırmaya vitrine e, aldatmacaya dayanan bir sistem oluştu. Şahsi mülkiyet e, öne çıktı. Faiz e, her şeyin e, e, mecburi olduğu mal ve parayla alakalı hususlarda devletin mecbur ettiği bir e, alışverişe benzeyen e, e, Allah ve Resul ile savaş yapıldığı halde e, kişileri dört bir tarafından kuşatan bir özelliğe dönüştü. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kapitalizmin hakimiyeti ile öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Dünyanın en zengin yüzde birlik kesiminin serveti yüzde 99'un toplamına eşit. Şöyle ifade edeyim: Dünyadaki insanların yüzde onu mal ve paranın yüzde 90'ına hükmediyor, yüzde 90 insan da kendisine kalan yüzde onla idare ediyor. Ama e, en zengin yüzde birlik kesimin serveti yüzde bir dünyanın yüzde biri yüzde doksan dokuzun toplamına eşit derecede bir adaletsizlik söz konusu. E, 2013'te en zengin 62 kişinin serveti e, dünyanın yüzde ellisine eşitken 2018'de dünyanın en zengin 26 kişinin serveti e, dünyanın yarısına yarısının varlığına eşit hale geldi. Yani fakirler daha fakirleşiyor. Zenginler çok daha zengin hale geliyor. Yani dikkatinizi çekelim tekrar. Dünyanın 26 kişi 26 insanı dünyanın sahip olduğu mal ve mülkün yarısına sahip. Böyle bir kapitalist ve adaletsiz bir dünyanın e, e, yönetiminin kapitalizmle sömürü düzeniyle alakalı olduğunu e, unutmayalım. Evet. Allah böyle bir rızık dağıttı e, diye değerlendiren kimseler Allah inancı e, konusunda şüphelere düşüyor. Hayır bunlar Allah'ın dağıttığı bir durum değil. Allah'ın istediği yönetim tarzının uygulanmamasıyla hırsızların, soyguncuların düzeni olan, düzenlerin dağıttığı bir adaletsizlik sistemi. Rızık yine ayrı. Bunların sahip olduğu malların kaçta kaçını bunlar yararlanarak istifade ederek rızık olarak hanelerine geçiriyorlar. O çok farklı bir şey. Yani şuna benzetebiliriz. Bir sofra kurulmuş, masa donatılmış, herkesin önüne belirli oranda yiyecekler verilmiş. Ama siz önünüzdeki yiyeceğe sahip çıkmayarak bir hırsızın, masadaki bir zalim kimsenin önünüzdeki yiyeceklere göz koyup almasına seyirci kalırsanız diğer insanlar da onu teşvik eder ona engel olmazlarsa böyle bir adaletsizlik durumu işte dünyayı büyük bir sofraya benzetirseniz bununla izah edebiliriz. Rızkı veren Allah diyoruz ve bütün canlı cansız bütün yarattıklarının ihtiyacını karşılayan onlara Rab olan bütün ihtiyacı olanların ihtiyacını veren bir Rab, yer altındaki solucanın da denizlerdeki balıkların ve küçük varlıkların da rızkını unutmayan, sakat hayvanların ayaklarına rızkını getiren, bitkilerin ayağına ihtiyacı olan rızkı getiren Allah senin benim rızkımızı mı unutacak, bizi mi aç bırakacaktır? Ama önemli olan helalından temizinden yemek ve Allah'ın takdirine rıza göstermektir. Allah dileseydi hepimizi rızık yönüyle eşit tutardı. Ama hepimizin rızık yönüyle eşit olduğu bir dünya, inanın yaşanmaz bir dünya olurdu. Yani kimse kimseye niye hizmet etsin, kimse kimsenin işini niye görsün, herkes rızık yönüyle eşit olsa. Sonra Allah rızkı niye fazla vermediğini bir ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor. Allah eğer rızkı eşit olarak bolca sizlere dağıtsaydı o zaman azgınlık yapar ve tuyan ederdiniz deniliyor ayet-i kerimede. Allah kime dilerse onun rızkını genişletir. Kimin rızkını daraltmak isterse onu da daraltır buyurur. Rahat suresi 26. ayette. Bir kısmımızı bir kısmımıza rızık yönüyle farklı kıldı ki dünyanın gidişatı huzurla ne yapsın dolsun. İnsanlar birbirlerinin ihtiyacını karşılayabilsin. Tabi çalışmak ve şükretmek rızkın artmasına sebep olur. Rızık artar mı? Kur'an'ın ifadelerine göre elbette artar. Lein şeker şekertum le aziiden lekum ve le kefertum inna le şedid." Şükrederseniz nimetlerime ben artırırım diyor. Eğer nankörlük yaparsanız bilin ki benim azabım çok şiddetlidir. Evet. Yine insanlar çalışıp çabalarsa, rızıkla ilgili sebeplere yapışırlarsa mümkün tabii ki onların rızıkları Allah'ın takdir ettiği ölçüde artmış olur. Zaten Allah onların çalışıp çalışmayacağını da biliyor. Ona göre onlara rızık takdir etmiş oluyor deriz. Ama unutmayalım ki yemhukullahur riba ve yurbis sadakat. Allah faizden gelen geliri mahveder sadakadan giden giderleri gider olarak değil onun bereketini artırır sadaka verilen mal artar faizden gelen gelir fazla olmuş olsa bile faiz karışan malın bereketi gider ve Allah onu mahveder İflas eden esnafın onda dokuzundan daha fazlasının faiz yüzünden bankalardan çektikleri kredi yüzünden geldiğini herhalde bilirsiniz. Ve benzer şekilde haramla abad olan pek kimsenin dünyada bile olmadığını, Milli Piyango kendisine büyük ikramiye ulaşmış kimselerin hiçbirinin dünyada bile rahat yüzü görmediğini değerlendirebiliriz. O yüzden Önemli olan rızkın helal ve temiz olmasıdır. Ee, Başkasından e, kandırılarak hile ile çalınan gasp edilen malın dünyada bile bereketi olmayacak vicdan azabı ayrıca insanı rahatsız edecektir. Evet rızkı veren Allah ise öyleyse e, haram yollardan rızık aranması e, rızkı artırmayacağı gibi insanın e, çoluk çocuğuna sunduğu nafakayı da haramlaştıracak, pisleştirecektir. Evet, yeryüzünü bize boyun eğdiren, ondan rızıklar temin etmemizi isteyen Cenab-ı Hak, rızıkların kimine bereket verir, kimini ise haramlardan yola çıkıldığı için, dünya ve ahirette o bizim için ciddi bir eziyete dönüşür. Allah Resulü eğer hakkıyla Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, aç çıkıp tok dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız, buyuruyor. Yine bir başka hadiste, mal yeşil, taze ve tatlıdır. El açıklığıyla onu ele geçirenin malına yani ticaret dehası ile iş yapanın malına bereket verilir. İnsanlara zulmetmek için kazananın malı ise bereketlenmez. Onun durumu yiyip doymayan kimse gibidir. Üstteki el yani veren el alttakinden yani alan elden daha hayırlıdır buyrulur. Rızık genişler ve daralır ve kimimizin rızkı kimimizden daha farklı olur bunların e, imtihan vesilesi olduğunu unutmamak lazım e, rızık fazla olarak bize gelmişse e, bilmeliyiz ki mal ve mülk Allah'a aittir biz onun emanetçisiyizdir e, Allah nice fakirlerin e, ihtiyacı olan e, rızkı bizim elimizle dağıtmak istemektedir o yüzden şımarmak, zenginim diye böbürlenmek yerine, fakirlerin hakkını üzerimizde taşıdığımızı, emanet malların sahibi gibi kendimizi zannettiğimizi hesaba katmak, infakla mükellef olduğumuzu, şükretmek zorunda olduğumuzu unutmamak gerekir. Eğer fakirlikle imtihan oluyorsak, dilerim ki Allah Resulü ve sahabe, nice e, sahabe bizden çok daha fakir hayat yaşadı. E, biz günlerce aç kalmadık. E, acından ölen kimse de yok. Bunlar sadece bir imtihandır. Ve Kur'an e, bildiğimiz gibi e, Bakara suresi 155. ayette hepimizin açlıkla da imtihan olacağını açlık çekmesek bile açlık korkusu ile aç kalabiliriz endişesiyle imtihan olacağımızı ifade ediyor. Ve şeytanın da fakirlikle bizi korkuttuğunu, korkutacağını beyan ediyor. Dolayısıyla hepsinin birer imtihan olduğunu e, unutmamak e, icap ediyor. Esnaf, rızık Allah üzerinedir. rızkı er al alallah gibi yazıları yazmakla işin bittiğini zannediyor. Halbuki rızkı Allah'a ait olduğunu kabul eden bir esnafın yalana, efendim hileye, malın kusurunu söylememeye ve e, insanları değişik şekilde caiz olmayan ticarete yönlendirmemeye, e, faizle iş yapmamaya e, kendini mecbur hissetmesi lazımdır. Buna rağmen sadece duvarlara yazı yazmakla insanlar işin biteceğini düşünüyor. Hani aynen bazılarının ee, yine dükkanlarına Allah'ın dediği olur diye yazdıkları halde Allah'ın dediği değil şeytanın dediğinin faiz vesaire gibi şekilde olduğunu unutmaları yani orada Allah'ın dediğinin geçerli olmadığını unutmaları söz konusu helal yoldan rızkımızın artmasını istemek için bir dua etmemiz iki fiili dua olarak çalışmamız, herhal yoldan gayret etmemiz, üçüncüsü de infak etmemiz icap eder ki Allah ne yapsın, onlara bereket versin. İnsan denilince nasıl ruh ve bedenden meydana gelen bir canlıdan bahsediyorsak, rızık da aynı şekilde, insanın ihtiyacı da maddi ve manevi bünyemiz için maddi ve manevi rızıklarla olacağını unutmayalım. Maddi bünyemizin rızkıyla manevi bünyemizin rızkı elbette ayrıdır. Dolayısıyla ruhumuz, zihnimiz, gönlümüz onların da gıdaya, rızka ihtiyacı vardır. Beynimizin okumaya, ilme, tefekküre ihtiyacı olduğu gibi gönlümüzün de Rızık olarak Allah'ı düşünmeye, tefekkür etmeye, zikretmeye, onunla beraber yaşamaya, ibadete ihtiyacı elbette vardır. Bedenimiz nasıl yapay gıdaları istemezse ruhumuz da aklımız da yapay fikirleri, düşünceleri, inançları değil, ilahi emir ve tavsiyeleri, kulluk ve ibadeti ister nasıl ekmeği karnımızın üstünde tutarak ondan yararlanamazsak Kur'an'ı da işte göbeğimizin üstünde başımızın üstünde tutarak ondan yararlanamayız onu okumak onu hayatımıza geçirmek onu hayat kitabı haline getirip onunla yaşamak elbette bizim istifade edeceğimiz husustur Kur'an-ı Kerim kafirlerin hayvanların yediği gibi yediğini söyler. Evet. Hadiste de mümin bir mideyle yer, kafir yedi mideyle yer der. İşte insanların elindekilerine göz diken, kapitalist sömürücü insanların doymayan e, yapılarına herhalde işaret ediliyor buralarda. E, Kur'an Mülk Suresinin son ayetinde e, Kul erâeytüm in asbeha mâukum gavran femen ye'teykum bima imme'in buyurur. E, bir sabah suyunu verse, yer altına tümüyle yerin altına e, çekilmiş olsa size temiz bir suyu, bir ırmağı, bir akarsuyu kim getirebilir, diyor. Dolayısıyla Allah suyu belirli yere çekmiş, yeryüzünde biz onu kirletmeyelim, pisletmeyelim diye kaynak sularıyla, artezyenlerle dışarıya temiz bir su olarak çıkarabiliyoruz. Eğer öyle olmasaydı, tümüyle yer yutsaydı o suları, haydi bakalım, ilim ve teknoloji, kendine göre formülü biliyor. Su, iki hidrojen, bir oksijenden oluşmuş. Oluştur bakalım laboratuvarlarda o hidrojenleri, oksijenleri bir araya getir ve tertemiz bir su icadet et bakalım. Şu günkü teknolojine övündüğün gibi. Halbuki böyle bir şey mümkün de değil. Ee, olmuş olsa hidrojeni de yaratan, oksijeni de yaratan zaten Allahü u ee, Onu vermemiş olsa ne yaparsınız? Verdiği halde de öyle kolay su filan icat edemezsiniz. İnsanoğlu şu teknolojisiyle bir tavuk yumurtası icat edemiyor. Efendim bir e, arının yaptığı bir balı hiçbir kimyager, hiçbir e, fabrika e, benzerini yerine getiremiyor. Bir anne sütünü oluşturamıyor insan. Böylesine aciz ve Allah'ın yarattıklarına muhtaç. Allah yağmuru yağdırmasaydı, kim nereden, hangi meyveyi, hangi ürünü elde edip yiyebilirdi ya da o yağmuru tufan gibi devamlı yağdırmış olsaydı yine o topraktan nasıl bitkiler elde edilebilirdi. Yani kuraklığın ve yağmurun devamlı olduğunu bir düşünürsek e, rızık konusunda sadece bu konunun bile ne kadar büyük bir rahmet olduğunu e, anlarız. Ayette zaten öyle deniliyor. Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Gök ve yer birbirine muhtaç ve her şey de Allah'a muhtaç. İşte Allah'tır ki e, o topraktan güne kadar kim bilir kaç yüz bin sene, kaç milyon sene geçti. Hala o topraktan ürün elde ediliyor. Toprak o özelliğe sahip olabiliyor. Evet, gıdaların şekilleri, lezzetleri, tatları da apayrı bir şeydir. Onları var eden Allah, bizim ağzımızın tadını da yaratan Allah'tır ki en güzel şekilde onlar yaratılmış. Yani bir meyvelerin tadını, yaz meyveleri, kış meyveleri hesaba katalım. Bir de ilaçların acılığını bir değerlendirelim. Bir de cennetteki meyvelerin, rızıkların lezzetlerini bir hayal edelim. Ama Allah Resulü diyor ki, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan hayalinin ulaşamadığı güzellikler, rızıklar inşallah bizi bekliyor. Evet, e, zenginlerin durumu e, özenilecek bir durum değil. Dünyada intihar edenlerin, e, istatistiği bilmiyorum ama yüzde sekseninden fazlası kendini e, toplum tarafından zengin sayılan insanlar e, teşkil ettiğini, fakirlerin, e, engellilerin, körlerin, e, sakatların hemen çok az intihar ettiğini dünyada bile huzur getirmediğini paranın düşünmüş, değerlendirmiş olalım. Yine fakirler hırsızlık yapar mı? İnsan mümkün aç kaldığında, fakir olduğunda hırsızlık mümkün yapabilir, yapanlar vardır. Ama e, fakirlerin kaçta kaçı, zenginlerin kaçta kaçı hırsızlık yapar ve zenginler bir çaldığı zaman ne kadar çalarlar? Az önce e, I, Ahmet Hoca biraz örnekler verdi Cavit Çağlar vesaire diye i, i, ve neler götürdüler i, ve devletler i, İslami olmayan yönetimlerde onlara nasıl çanak tuttular i, onları bir düşünelim yani paralel yapı kadar para yer yapının insanlara daha fazla etkide bulunduğunu, yönettiğini düşünüp değerlendirelim. Evet sevgili arkadaşlar, demek istiyorum ki acından ölen yok aslında. Sadece kendisini ölüme mahkum eden zalim ve cahiller var. Faize mahkum eden, acı ölümden beter kapitalist çarkların altına kendisini sıkıştıran insanlar var. Öyleyse Allah'ın takdir ettiği helal rızıktan istifade etmek, yer yer zorluklara tahammül etmek, dünya imtihanını kazanmak için önemli hususlardan bir tanesi. Ahiret nimetlerinden, oradaki güzel rızıklardan mahrum olmamak ve ebedi ödüllerle güzel bir hayat yaşamak için dünyadaki haramlara, faize insanları ifsad eden anlayışlara haram ticaretlere yönelmemek bizim için asgari görevlerimizden bir tanesidir. İnşallah bu ölçülere riayet edelim helal ve temiz kazanalım ve helal ve temiz olan rızıklardan e, Allah'ı unutmadan diğer insanları infak etmek yönüyle unutmadan istifade edelim. E, faizden de tümüyle kaçınmaya çalışalım. Haftaya inşallah faiz konusunu e, güncel boyutlarıyla e, işlemek e, niyetiyle e, Rabbim hepimizi Müslümanca yaşayan, e, Müslümanca Allah'ın nimetlerinden yararlanan, e, rızkı, Allah'ın verdiği e, güzellikleri e, ahiret rızkına e, e, sebep olacak şekilde değerlendiren insanlardan eylesin. Ne mutlu maddi olarak helal ve güzel rızıktan ayrılmayan ve manevi rızıklarla ruhunu besleyen, başta her çeşit esnaf ve tüccar olmak üzere sorumluluk bilincine sahip olan e, olgun e, takva sahibi müminlere ela inne ahsen kelam ve ebleğe nizam kelamullahi melik el aziz el allam kema kalallahu tebaake ve teala fil kelam ve iza kure el kur'an fıstemi ola dan sıtulalakum turhamun auz bil lahi min shaytanir raje mizmillaheir rahmanir indallahil islam sadakallahul azim